Rahmet Kapısı Adamın birini rüyada cehenneme götürüyorlar ve oradaki eziyetleri seyrettiriyorlar. Zebaniler diyor ki, Bu eziyetten kurtuluş yok. Ancak bir evliyadan bir söz, nasihat biliyorsan söyle, kurtul. Adam zebanilere diyor ki, ''Bana bir şeyler öğretin de kurtulayım.'' Zebaniler de Mesnevi'den birkaç beyt öğretiyorlar. Adam bu beyitleri söyleyince eziyetten kurtuluyor. Rüyadan uyanıyor, doğruca Mevlana Hazretleri'nin yanına gidiyor. Mevlana Hazretleri ona diyor ki, ''Bir evliyanın sözü bile insanı cehennem azabından kurtarırsa, onlarla beraber olmak, sohbetlerinde bulunmak insana ne kazandırır bir düşün.'' Ve o kişi, Hz. Mevlana'nın dervişleri arasına giriyor. Her devirde münkirler vardır. Onlar ne yaparsanız yapın, müşritleri kabul etmezler. Onlara acımak lazımdır. Biz bu dünyaya ahiret kazancı için geldik. Niyetlerimizi düzeltmek için Allah dostlarını tanımak gerekir. Onların dergahı Allah'ın rahmet kapılarıdır.